Allahü Vüsalimın ve ﷲ ve ﷺ onun eşi ve onun eşi ve ﷺ onun ve ﷺ Baksana'a basma olarak başlıyor Bugün bizim okuyacağımız Mazlumat şuraya kadar olacak Onu da beyan ediyorum Diyor ki Bismillahirrahmanirrahim Ebda'u bilhendi masamiyan ala Muhammedin hayri nebi musila Vezi min aksamin hadisi inde Ve kullu vahidin akahinde Evveluhu sahihuhu ve İsmâduhu vallan yusaha yu'an Yerrihi Allah'ın davetinin ismihi Mu'şama fi yadavsihi alnuklihi Mu'şama fi yadavsihi alnuklihi Buraya kadar, burası Mezumen, hem hadis sayı, hadisinin Eee yani sabah ve buraya var Hıh,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 ebda'u bilhamdî musalliyen ala ebda'u başlarım bilhamdî hamdî de musalliyen salavat getirir tamam. ala kime? şimdi üzerine Muhammed'in Muhammed'in o Muhammed ki hayrî nebiyin nebileğinin en hayırlısı ırkıyla gönderilmiş ona şimdi alime atabiliyorum burada. eee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 Besmeğe'nin olduğunu söylüyorlar. Ama ishar olan yer neresi? Müellife dikkat et. Ebde'u bilhamd. Hamd ile başlarım diyor. ile başlasaydı Bismillahirrahmanirrahim ile başlarım Ancak biz diyoruz ki biz burada tarihlere itimal ederiz. diyorlar ki demek ki görmüşler. Müellik kitabına ile başladılar.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 Mesela Allah'a isimse Allah'a rahman bir rahim Ya Rahman Ya Rahim Sana hem selam olsun İyi Ama dikkat edecek olursa Mühendis diyor ki Abda'u başlarım Ama kime hamd Deyanet mi? Ama alemler diyor ki Burada deyanetmesine gerek yok Çünkü müezzin hali belli Halik ne müezzin Müslüm O zaman Allah olacaktır Bu da açık İlla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 Muhammed'i Müslüman etme demedir. Allah, Allah'ın yani düşünsün ki Allahın masalıyla Muhammed yani Allah Muhammed, Muhammed'e sattı yani Muhammed'in. Ancak bu tabi bu beşerden e Muhammed sussülme söylerken iki manada bu şekilde. Mesela Allah'ın da falan söylüyor. Orada e yani. Allah da salat eder. Mesela müminler salat ettiği zaman sallallahu aleyhi ve Selim'e burdaki kasne et Allah'ım salli ala Muhammedin ve ala el-i Muhammed dediğinde Allah'ın Muhammed'e ve alimden Allah'ın Muhammed'e ne at salat edin Ölgüde bulun manasında tamam Ancak ee, Allah'tan Muhammed'e salat olduğu zaman Hani diyor ya Allah ve meleklere salat eder Allah'tan Muhammed'e salatın kasne et Bu da Muharrede'ye geçen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 tabi ancak bazı kişiler demişlerdir ki bu sabah rahmet sabah rahmet de demişler ancak ki allahu alem lukha bu zayıf makara söylese yüzeleyelim cahit bir açtınlar makara yüzeleyelim bir açtınlar yani bunlar ki e, salat, Allah tarafından Muhammed'e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 selamlarından, rahmetler ve rahmetli ellerine. Bak, va'sammalara rahmet nedir? Şerdilere rahmet. Evet. Eğer rahmet olsaydı ne olurdu? Evet. Bu evet. evet. evet. evet. O yüzden diyoruz ki evet. burada Allah'ın geleceği tamamlanma katında onun olması. Sonra müellif nasıl devam etti? Muhammed'in Hayr-i Nebiyyin Ben Hamd ile başlarım Saat geçerek Muhammed'e O Muhammed-i Hayr-i Nebiyyin Gönderilmiş Nebilerin en hayırlısıdır ee, Muhammed işte burada geçen Muhammed Nebi Sosyalı'nın isimlerinden bir isim var maalesef Kur'an'da iki, iki isimden zikreder isim Ahmet, Nebiyyin ve e, Muhammed Bunlar da maalesef Şimdi bu Nazlim'in bu, bu kısmını silelim سيديه ايه ايه ايه ايه اولها اولها صحيحة اول اول اولها صحيحة وهو وهو ما في القصر اولها صحيحة Şimdi, vahim vahim vafal. Hem Veliha s-Safi, Vuhu, Muhtasar, İstihadehu, Veliha s Şimdi artık bu andan itibaren bugün zaten işleyeceğimiz konu sadece sayı hadisinin tarifi ile alakalıdır. Mevlif itibaren artık kitabına masalah tariflerine girerek başlıyor. Bu ee, da ilk hadisin bir bahşiş katalım diyelim ki hadisin kısımları tamam mı? o zaman sahih Şimdi burada bu, bu nazimlarda sahihin tarifine yetiyor Diyor ki sahih Evvelühe sahihim Yani bu kısımların bir tanesi evvelühe ilki sahihim Sahih, sahih hadis Ve huve Burada huve sahih edemiyor Ve O ki noktatılı olmuştur bu hadith. اولها بالمساءة صحي ومساح السر وهو صحي الشبر ما اوكي اتصل ام اتصله ومشتر اثناء بهم اثناء بهم ولا اتنى سبقين سبقين اصغر ve sahih ve o sahih ma ve ne bunda illet bu birinci şimdi o zaman 50 kısabına olarak neyle başlarız sayı haletin kısımlarından sayı haletin peki sayı haletin tarifi اتصل سنده بنقل العبد الضابط عن مثله الى منتهاه من غير شذوب ولا إله بدأت ديس بجمال خضب الله افلاحة تعرفنا رجل الصيف حدثنا هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العبد الضابط عن مثله الى منتهاه من غير شذوب ولا إله هذا حدث انتعرفه يعني اوه سنده متأصرا اما نفي متأصرا binahil abled dar. Bu olan ve bağcığı düşülen, yani bu dağıf ne demek kişilerin nakletmesiyle senede mutasil olan koptulu kullanılmış. Madem sınaşıcak, annesi ila ilamınca, yani hadisin ağabeyinin başından sonra sonra bütün ağabeylerde bulunacak. Annesi bir ilamınca hem bunuza yürüşür, bunuza öler elde. Şaz illet bulunacak. hadis. Tüm bunlar aşamalar. Tüm kitabın aşamaları, tüm bunlar sahile İki sayı hadis kısmıların çevresi neyse ki? Görüntü için sayı hadis. Ee, hadis kısmılarının el terifesidir. Safti O yüzden kitabına e, e, çok güzel bir başlangıç Hadis kısmılarının o da salihadis. Sonra nasıl e, tarif ediyor bunu? Diyor ki, kullanma ekstra sana isimler de hadis İkin adı olan demek.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 Bir rakamı da o da bana iki rakamı tahsis etmiştir. Bir, o da diyor ki bana üç rakamı tahsis etmiştir. O da diyor ki bana dört rakamı tahsis etmiştir. O da diyor ki bana beş rakamı tahsis etmiştir. O da diyor ki ne bir sosyalan böyle böyle demiş. Tamam Bu, bu adreselik ne deriz? Senedi mutlasıldır. Yani bir kopukluk yoktur. Senedi mutlasıldır. Ancak mesela şöyle desem. Ee, mesela filmimizde bir rivayet var atıyorum. Diyor ki bana bir rakamı tahsis etmiş.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 Şimdi rücellerinleyimizde ee, mesela bakıyoruz ki Abdullah ee, beş yaşındayken Abdullah beş yaşındayken ee, Muhammed ölmüş. Abdullah mannesini alıyoruz diye. Abdullah beş yaşındayken Muhammed ölmüş. E şimdi 5 yaşındaki veya 3 yaşındayken Muhammed ölmüş. Şimdi üç yaşındaki bir çocuk Muhammed'den aldım diyemez. Neden? Çünkü Muhammed ölmünde çocuk zaten 3 Ondan almış olamaz. Sen yani burada diyor senede senette ne var? İktidar yani var. İktidar mutlaksız değil senet. Mutlu mutlaksızdır yani. Mutlu mutlaksız. Kopukluk var arada boşluk var. Tamam mı? O zaman sayı şartlarından bir tanesinin senedi <Gülüyor> mutlaksız olmuş. Tamam mı? Mesela Saniye hadise bir tane örnek verir. Mesela Mukhari'de bir rivayt var. Diyor ki Abdullah bin Yusuf. Diyor ki bize Abdullah bin Yusuf sahbis vermişiz. bir Hala, o da diyor ki bize haber vermişsin. Malikum, Malikum. An İbni Şihad, An Muhammed İbni Cübeyir, Muhammed İbni Cübeyir'den. Cübeyir İbni Nursebi'den. An Ebehi, babasından. Hala diyor ki Semehet Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Duydum Karaatil Maghribi Bittur Akşam Namazı Notur suresini okuyor tamam. Şimdi Bu hadiste sayı halifin var Ama bizi ilgilendiren şu an ilk tatmini Neydi? Senede Muhtasıl olacak Burada her rari kendisinden önceki haliden almıştır Ağrı bir kodun kutun İmdiğin zamanı ricalerine bu hadis yerinde Tamam Yani işte burada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 Mâ iffâsâle senedehû senedehû, senedeh muttasıl olacak. Evet. Binaqlil adlin dâbeti Adaletli olacak ve dağıtlı olacak. Anne fiil kendi gibisinden alacaksınız. bunu. İlâ mümkahanı sonuna kadar, şu sonuna kadar kendi gibi olacak bu aldıkları. Adaletle tıkan önünden. Min gayrı fiyoğun <gülüyor> velâ Şaz ve illet devrunmayacak. Şimdi şaz. Şaz olmayacak. Hı hı hı hı hı hı hı Öncelikle şart nedir? Şart şudur Kuvâ rûâtu râbi'l-mahbûr-in-muhârifen-men-bu-evlâ minhû immâ âdeden-ev-tevfîfan Şart şu olan yani kabul görmüş bir Rab'inin tam mı? olan bir Rab'inin kendisinden daha evlâ olan birisini muhalefet etmesi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 Halbuki ben sikalı e, insanımdan evet. ama senden sen ben daha sikasım ve adaletin daha ön planda daha güvenilirsin ve ikimizin rivayet ettiği şey birbirine muhalefet ediyor. Burada sen alınsın ben deyiz faz budursam ancak diyoruz ki immâ adeden ev tevfikan. bu illa güvenil olmasının şart değil sayı olarak da bu. buna bakabilirsin mesela diyelim ki ben adaletliyim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 Ya sayıda çok olur karşı taraf öyle almış karşısında Ya doğrulukta daha doğru bir insan olur İkinize de doğru, ama sen daha böyle e, doğrusun Yani ben de ufak tefek hatalar da görmüşsün Çok e, nadirde olsa Sen benden <gülüyor> daha doğrusun Veya sen benden daha adilsin O zaman diyor ki Huva rivayetur ravil makbul Makbul olan bir ravine rivayet etmişsin Nasıl? Mukhalefet ediyordur ravi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 Ayrı ayrı senetler var, iki tarafta ayrı ayrı senetler var ama ikisi de bir mevzudan bahsediyor, tek bir mevzudan bahsediyor. A mevzusundan bahsediyor. Böyle böyle de olabilir Şazlık. Tamam mı? Ee, o zaman Şazlık'ta gavilerin e, e, tek bir hadiste ihtilaf etmeleri şartiyeti yok. Gavilerin tek bir hadiste hakkında ihtilaf etmeleri şartiyetleri yok. Ayrı ayrı hadislerde de ihtilaf edebilirler. Yani bir hafif şans başka bir hadisi de gelmiş olabilir bu şans. Mesela örnek verelim. Şimdi, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Burayı iyi dinleyelim anlamak için. Mevzi'yi bunu anlarsın insanlara. Şimdi bir hadis var Ebu Hureyla'dan geliyor. Tam hadis-i Şahammed-i işte, Muhammed, Ebu Dağr, Firmisi İbn-i Mace falan divayet ediyor. Şunlar nerede yani? Cöntü ıza bakiyemiz sünnim şaban felâf sonu.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 Şaban ikinci yarısından sonra oruç Şaban'dan sonra hangi ay geleyim? Ramazan O zaman Ramazan Şaban'dan sonra Şaban Ramazan'dan önce Tamam Şimdi bu hadisin senedi ilk daha be sebella da var Fena değilse Tamam Ancak Sahihinde Buhari'de ve Müslim'de bir hadis var O hadisi hakkında sorun tamam mı? Bukhari ve de bir hadis var Nebi Sosyalan hadise diyor ki La tuqaddim uram ammanı misawmi yevmin vela yevmin illa vacudun kane yasum savmin fel yasum hadith bu harim için hadith bu harim için mutlaka ona ne hadith ne diyor Deki, bir gün ve iki gün evvelden oruç tutmak suretiyle sakın ramazanın önüne geçmeymiş. <gülüyor> Bak, ramazanın önüne geçmeyiniz <gülüyor> ancak bir kimsenin adet elindiği bir orucu tutar olması müstesnadır böyle bir kişi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 bir kişi bir rivayetse ve başka biri bu kişinin rivayetini muhalif bir şey rivayetse ve bu kişi de adalet ve dapt yani ezber hafıza yönünden e daha güçlü ise yine bine dediğim ki gibi kişi şahid olur ancak bu önemli bir şeydir her neyse önemli bir noktalarla çok çok çeşitlerimden bir tanesi bu dinde din zorunlu olan bir şeye muhalefet etmemesi. Abi, burası çok önemli. Yani burayı anlarsak bazı işkaller çizilebilir. Yani bazen şazmış. Şöyle de şaz olabilir. Bir divayet var dinde bilinmesi, ge, bilinmesi zorunlu olan şeylere muhalefet ediliyor. Yani kesinlikle inmet, kat, inmet katında sabit olmuş. Mukarrat olmuş. Hakkı yokuş bir şekil tutu olmayan bir meseleye muhalefet eden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 Yani kendisinden daha evla olan yani dinde zaruri olan bir şeyi muhalefet ediyor muhalif. O zaman deriz ki sen muhalifsin, muhalif sahip değildir diye hüküm ve hükmü vermen lazım. Bunu beyan etmem lazım. Tamam <gülüyor> Anladın mı? Anladınca bir şey evet. Şimdi mesela şöyle bir şöyle şey yapıyoruz. Kendi içindeki, kendin böyle bir şey yapıyoruz. Mesela birisi derse ki.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 hadiste illeti yakalama olayıdır illeti ancak hadis iliminde derinleşmiş olanlar illeti noktaya koyulur mesela bunların en başında gelen en alimlerinden imam darak kısmı için illet mevzusundan meşrub ediş ettiği Allah rahmet eylesin o zaman diyoruz ki mencume'nin ilk kısmında bizim yazdığımız evvelu has sahih hu ve huva masrafal isnaduhu ve len niksaz ev al bu kısmında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 İkinci kısımda alalım buraya Çünkü daha e, sayı harisinde şarkı var üç şartımı açıklarız Şimdi ikinci kısımda Mezumenin ikinci kısımda diğer iki şartımı anlatıyor Diyor ki yerliyehi yerliyehi yerliyehi adlum adlum yerliyehi adlum adlum adlum geldiğe adamın da Müslüman misliyiz, al misliyiz, misliyiz. No, Muhtemelen şehir şehir ve nakliye muhtemel, no, muhtemel, no, نجوا تمام اخما لا رأي تمد إن لمسantes كم اولوها السحيب ولهو مغطي ve huve o ma iptasarası iptasır olmuştur isnaduhu isnaduhu velem yukhas saz olmamıştur ve ev yuall ve illet yoktur gerve bu onu rivayet ediyor o say hadisi adlın adaletli birisi babitun dahtı olan kendi gibisinden annislihi yani misli gibisinden muhtemedun itibar edilen kişileri bu itibar ediyor yani bir Daktı, daktında itimat edilen ve naklihi ve naklında itimat edilendir. Güvenilen yani. Tamam mı? Bunun manaya göreceğiz. O zaman şimdi, bu ikinci kısımdan ne anlıyordum abi? Yoksa ki, Yerbehi ablun dağ bi tüm annesi. Onu rivayet ediyor, Yerbehi, burda sayı habise giriyor. Erdemleri. Onu rivayet ediyor ki, ablun adaletlidir. O zaman hemen dördüncü kartı getiriyoruz. Neydi? Ravinde adalet olur. Ravilerin adaleti olması. Peki adalet neydi? Adalette ne ama şimdi adalet illa bizim sosyal yaşamda insanlara insanlara aksettiğimiz adil sadık asfı deneme tabi seçerim. Çünkü bir insan var da sahiptir mesela. Ama e, şey söylerken adil olabilir. Doğru mu? Olabilir ama fa'te cisden o zaman adalet acaba bilir der mi hadislerinde o zaman hadislerinde adalet farklıdır bizim sosyal yaşamda insanlara bahsettiğimiz adaletten biraz daha farklıdır hadislerinde fa'te cisniye öyle o zaman adalet şu alemle şöyle farkı olur la'illezni yahmil sifaten ey yahmil sifaten yahmilu sahibiha ala ta'ah wa sinam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 Buna neyin silah Allah ve Rəşil Kuranın ya eylallerin amalı, ıza jae kum fasik binbeyin, feta beyin, an tu sibu oman bijahalat, feta sibu ala ma fa alim nadim. Ujra şıla saqum jad. Bu doğru mu? Eğer iman eden, yani ey iman edenler, eğer bir fatik size bir haber getirirse, onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bir bilmeden bir topluğa çoklik edersiniz de.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 İlmi, ıslahları meselesi üzerine binerdi Oku başım talak söylesi İyi şu sorarlar olmuş e Tamam oku. birden oku Önemli 1-2-3 oku Ne oku La sesin içinde Ayık ediyorum Harunları boşayacağınızda Onları idretilerini göstererek boşayın Ve idreti yani de sayın Rabbiniz Allah'tan korkun Atatist bir hayatımlık yapmıyorların halini bir yana Onları evlerinden çıkarmayın Kendi çıkmasın, çıkmasınlar Allah'ın sınırlarıdır Kim Allah'ın sınırlarını Açarsa Süperci kendine olur Bilemezsin Olur ki Allah bundan sonra Güldürüm ölçüye çıkaraverir İddet ve müddetleri döndüğüm sonra Onlar ya meksu ölçüler içerisinde altında altındasını Veya onlardan meksu ölçülere göre ayrılır İkinizden Adalet Sahili 2 kişide Şahit Maksim Adalet sahili adalet sahibi, sahip Bak, sahip. Adalet adalet sahibi ne? Hı. Şah. Allah adalet, adaletinin şahidinin şahitlik olduğuna ne yapıyor? Şüphediyor. Fatihin araştırılmasını emrediyor. Yani nasıl alamırız bunu? diyor. Hadis-i Mâsûb'a. İnna jannatun umma tan wafatan, liscuun şuhadâ al-mah. Bismi wafatli nescuus insanlar şahid olasınlar diyor. Yani ben şahitlik ediyorum diyor ki ben ahmetten aldım ahmet sikah tam yani ahmet halinden aldı ümmet geliyor diyor ki bu uyuğu buradalar sikah şahitlik ediyorlar diyor dedi bu bu bu bu bu günahkar bu alancılar sayın yani hadis o zaman demek ki hadis söylüyor Allah azze ve celle'nin bizden istediği hallerle bizden istediği kurallarla beyan etmiş o yüzden bugün bir halimin geldi yani diyor ki ondan aldım diyor ondan aldım ne bileyim sahih.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 O değil. Allah sana diyor mu sen kimse güvenli insanın haberi alınır. Çünkü Fahat'ın haberi araştırılır. Mesela Fahat'ın muhalefet adaletteki insanın haberini araştırılması gerekmez. Hakçı bunun sonu gelmez. Sen bana bir şey söyledi. Erhan abi muhabbet edin. Ben gülüm peşinden arkandan kuyunu kadar gibi tabiri caizse araştırma acaba Erhan abi yalancım dedi. Sen benim güvenilse adaletliysen ben Allah'ın dediğini yerine getirdim. Hadi hızımını Allah'ın dediği üzerine aldım. Şimdi beyt'e ne dedik? Yaravuz ve Adol'un Dağbet'in Annişliği O zaman şu ana kadar kaç tane eee şey aldık Kaç tane eee dört tane aldık Dört tane şartındık Birinci senede mutlaka olacak, ikincisi çocukluğun olmayacak, üçüncüsü kendisinde kötü bir illet bulunmayacak Dördüncüsü raviler adaletli olacak, buraya kadar aldık, tamam mı?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 Küvvet elhafiz, bil alma. Küvvet elhafiz, hafiften küvvet eli. Ve Vahyet baki, ince havlayışlarım. Öyle tercüme edildi. Ince Mesela anladığımız kabul Yani böyle bir çocuk, bir çocuk hadale ediyor. Söylenir ama çocuk ne kadar havlayış? Ne iş ne iş ne iş حسن الادراك في تصريف الامور يعني اشدري شعور شعور كم طعم حسن الإدراك في والثبات على الحفظ حفظ حفظ الصور جنة ثبات ووجه مفظ حفظ الله ثبات وصيانة ما كتب منذ تحمل والسماء الى حين السبليق والادا ذا yazdığı andan itibaren yani o rivayeti duyduğu veya yazdığı andan itibaren birisinden rivayetim geliyor ya duyduğu ve yazdığı andan itibaren bir dahakisine ulaştırıncaya kadar kendisinden sonra olan razıya ulaştırıncaya kadar onu koruması Daha seneler da şimdi bu bu şimdi والوعي البقيق من جاك عليه قسم الإدراك في تطريف الأمور يعني مثل بيغزلاء يأخذ النور من ما يعني بأي الأحزار على الحفظ خصي زمن ثبات وشيانة ما كتبه يغني كورو مصر منذ التحمل يعني هو من يعني هو عندن اتبار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 çiftçildikten sonra bir müddet birkaç bu dakle olayında bir eee eee eee o yüzden diyoruz ki kuvvetül hafız ağzıdın kuvvetli ve vahiyu daki ince kavrayışın bulunmasının hüsnü'l idrak fitafiyetül umur ve sabahatü alel hıf işte ve veya eee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 yani ben ne? Mesela ben Tayyip Halis'in şu an mesela e, e benim e, daptışsadır olarak ben denemiyor. İstediği zaman, sorduğu zaman bir insan, ezberlediğin için ne yaparım? Söylerim. Aykut diyor. <Gülüyor> Bin akıl, abril, babius, hanım, tüleyinler, mutayen, bunayısının helaline. bu ne denir? Daptışsadır. Göğüslerde onu bahsetmiş. Gönüllerde onu bahsetmiş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 O bazında geçiyor. ya an misrihi kısmı Yani yargıyıca o haksa'ya hadise rivayet edecek Adılın davitin, adaletli davitli birisi An misrihi kısmı Kendinin içinden, yani ne demek bu An misrihi yani adaletli Adaletli ve Daptı olan ravinin Kendisi gibi adaletli Ve daptı iyi olandan alması olur. Yani An misrihi kısmında yani bir Adaletli ve daptı iyi olan bir ravi var Kendisi gibi adaletli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 Say hadis, ma itfasala seneduhu binaklil ablul dabiti anneslihi ila muntahahu min gayi huzudin vela illa illa Ma itfasala seneduhu senedi mutfası olan binakli nakil ile ablul dabiti adaleti ve daftı daftı daf olan kişinin naklidnisiyle anneslihi kendi gibisinden kendi gibilerinden ila son sonuna kadar yani bütün vanilere bin ولا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا الله أعلم شكرا الله تعالى بإمان محمد المحل